Bismillahi rahman rahim Inna alhamdulillahi nhamdhuhu wa nasta'inhu wa nasta'furu wa nagozu billahi min shurur anfusina wa min syyat amalina. Min yahdihi Allahu falamudillala wa min yudli falahadiila. Wa ashadu alla illa Allahu wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bellega risala wa adda alamana. Çok kıymetli kardeşlerim, Avrupa Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nin, Müslümanın şahsiyetine doğru başlığı altında tertip ettiği 3. Sempozyum günleri, Cumartesi gününün programında yer alan son konumuz istikametin yaşantımızdaki yeri isimli konusudur. Programda düzeltme yapalım. Programda yaşantımızda istikametin yeri diye yazmakta orada yaşantı ön plana çıkartılmış. Normalde doğru ibare istikametin yaşantımızdaki yeri olması gerekir, istikametin ön plana çıkması gerekir. İstikamet konusu Müslüman'ın fert ve toplumsal hayatında şahsiyetini oluşturan önemli unsurlardan birisi olması nedeniyle önem arz etmektedir. Günümüzdeki Müslüman kardeşlerimizin yaşantılarında istikametten ayrılıp değişime uğramaları, birçok konuda dinlerinden taviz vermeleri, inançlarıyla uygulamaları arasında bazı çelişkilerin gözlenmesi veya gayri ahlaki tavırlar sergilemeleri bizleri böyle bir konuyu seçmemize neden olmuştur. Sohbetimde sizlere az edeceğim hususların başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Evvela istikametin tanımı, istikamet sahibi olmanın dinimizdeki hükmü, İstikametin meyveleri yani semerleri, istikamete götüren vesileler, istikametin Müslümanın hayatındaki etkisi, yeri, istikametli olmayı engelleyen faktörler, son olarak da istikametin unsurları var ve bir sonuçla dersimi bu şekilde noktalamış olacağım. Önce istikametin tanımı üzerine duralım. İstikametin sözlük anlamı ölçülü olma, bir şeye bağlanma ve sebat etme, yerine getirme, bir şey üzerinde devam etme gibi anlamlara gelmektedir. Şerî anlamına gelince ilim adamlarının istikameti nitelendirmede, tarif etmede, Sözleri değişik şekilde yer almıştır. Bunların bir kısmını zikredecek olursak, Ebu Bekir Sıddık anh'a göre istikamet Allah'a hiçbir şeyi ortak koşumaktır. Osman radıyallahu anh'a göre ise emir ve nehileri yerine getirmektir. Ömer, bin Ömer radıyallahu anh'a göre ise emir ve nehileri yerine getirmektir. Osman bin Affar radıyallahu anh'a gelince o istikameti amelleri Allah'a halis kılma olarak açıklamıştır. Ali bin Ebi Talip ve İbn Abbas radıyallahu anh'a göre istikamet farzların yerine getirilmesidir. Tahminler olan hasan Basri'ye göre de Allah'ın emri üzerine istikamet kulluk yapmak ve masiyetten yani günahtan kaçınmaktır. İmam-ı Neyyü rahmetullahi aleyh'in istikamet tanımı anlamlıdır. Ona göre istikamet Allah'a taatte devamlılıktır. Bu da amellerin nizamlı olmasına bağlıdır. Alimlerden İbn-i Recep rahmetullahi aleyh istikameti şöyle açıklar. İstikamet sıratı mustakim yoluna girmektir ki bu Bu da sağa sola kayılmadan, sapmadan uygulanan dindir. Açık ve gizli olarak yapılan taatlerin ve terk edilen nehiylerin tamamını içine almaktadır. Bu tarif gerçekten çok şamil, geniş bir tariftir. Bu ifadelerden arkadaşlar, istikametin dinin tamamına bağlanıp, Ve onda sebat etme olduğu Anlamına geldiği anlaşılmaktadır Bu nedenle istikametin Niyet, söz ve amellerde Sebat olduğunu açıklayan İmam İbni Kayyım şöyle der İstikamet Dinin bütün yönlerini içine alan Genel bir kavramdır ki Aynı zamanda Bunların sıdk Ve vefa gerçeğiyle yerine getirilmesidir, samiyetle yerine getirilmesidir İstikamet söz, eylem, hal ve niyetlerle alakalı olup bu alanlarda ancak Allah için ve Allah'ın emrine göre gerçekleşmesi gerekir. Şeyhülislam İslam İbni Teymiyye rahmetullahi şöyle derken işittim diyor İbn Kayyim, kerametin en büyüğü istikamette devamlılıktır. Kerametin en büyüğü istikamette dağımlıktır. Yani bir insanın dininde sürekli bir şekilde ölünceye kadar sebat etmesidir. Değerli kardeşlerim, istikamet sahibi olmanın dinimizdeki yer nedir? Hükmü nedir? Cenab-ı Hak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlara hem akide, inanç hem teşri, yasama Hem de yol ve menheç olarak istikamet sahibi olmalarını emretmiş ve taşkınlıktan ve şeytan dostlarının hevalarına uymaktan kaçındırmış ve şöyle demiştir. Estağfirullah, fastakim kemâ umirt ve O halde sen beraber tövbe edenlerle birlikte emrolundun gibi dosdoğru ol. Aşırıda gitme. Gitmeyin çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi bilendir, görendir. Hud suresi ayet 112. İbni Kesir rahmetullahi aleyh tefsirinde bu ayeti hakkında şöyle demektedir. Allahu Teala Resulüne ve mümin kullarına dinde sebat etmeleri ve istikamet üzerine olmalarını emretmektedir. Bu da Müslümanların... Düşmanlara karşı galip gelmeleri ve zıt olanlara muhalefet etmeleri yönüyle büyük bir yardım vesilesidir. Yani istikamet ne Müslümanlar ancak düşmanına karşı galip gelebilir. Aynı zamanda azgınlığı ki bu taşkınlıktır, yasaklamakta ve kullarının amellerinden haberdar olduğunu, hiçbir şeyden gafil olmadığını ve ona hiçbir şeyin gizli kalmadığını bildirmektedir. فَلِذَٰلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاهُمْ İşte bu nedenle sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol onların heveslerine uyma ayeti hakkında da i̇bn Kesir şu açıklamalarda bulunmaktadır bu ayetin yeri Şura suresi, 110, on, Şura suresi 15 yani sen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sana tabi olan kimselerle Allah'a kullukta Allah'ın emrettiği şekilde istikametli ol demektir. Dolayısıyla istikametin vaciplerden bir vacip hüküm olarak ve Allah'ın sorumlu kıldığı sorumluluklardan bir sorumluluk olduğunu buradan anlamaktayız arkadaşlar. Bu nedenle kişinin mükellef olduğu konularda gereken gayreti göstermesi kusur ettiği Hata ettiği konularda da Allah'tan mahfiret talebinde bulması gerekir ki zaten ayet-i de buna işaret edilmektedir. قال Teala قل انما انا بشر مثلكم يوحى واحد فاستقيموا Ey resulüm de ki ben ancak sizin gibi bir insanım yalnız bana şöyle vahiy Sizin ilahınız ancak bir ilahtır. Onun için hep ona karşı istikametli olun. mahfiret isteyin. Yani akabinde kusur ederseniz istikamette maghfiret isteyin. Fussilet 6 Hafızimli Recep rahmetullahi aleyh Onun için ona karşı hep istikametli olun. Maghfiret isteyin ayeti hakkında şunları söyler. Bu ayeti kerimede emrolunan istikamet konusunda kusur edileceğine işaret edilmektedir. Dolayısıyla tövbe ve istikamete dönmeyi gerekli kılan istiğfar, istiğfarla bu kusur telafi edilecektir. Aynen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz bin Cebel'e tavsiyede bulunması gibi. Ya Muaz ittequillâ hayf ma kunt Ey Muaz bulunduğun her yerde nerede dolusan ol Allah'tan kork. Bir kötülüğün arkasından iyilik yap ki onu silmiş olsun. Evet bu hadisi Şeyh Elbani Mishkatil Meshabih'te hasen olduğunu söyler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların hakkıyla istikamet sahibi olamayacaklarını haber vermiştir. Qaale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem istakimu ve len tuhsu. Ve alimu en hayra a'malikum as-salah. Ve la yuhafiz illa mu'min. Güç getiremezseniz bile istikamet sahibi olmaya çalışınız. İyi biliniz ki amellerinizin en hayırlısı namazdır. Ancak, Ancak mümin olan, olan abdest, abdest almada sebat, sebat eder. Yani. Sübhanallah. Bakınız, Bakınız. Muazzam, muazzam bir şekilde işte, hadiste istikamete, istikamete bir şey var. var bir çağrışım şey var. var. Ve, ve bunun ve en, en başlıca namaz ve, ve abdestle gerçekleşeceğini, gerçekleşeceğini yani, yani bundaki bu süredenin sebat, sebat, sebat etmenin, etmeyenin diğer, diğer amellerde sebat etmeyeceğini ifade etmek istemektedir İmam Ahmet'in rivayetinde ise seddidû ve qâribû ve lâ yuhâfîz âdel wudu illa mu'min İmam Ahmet ve diğerleri bunu rivayet eder hadis sahihtir dost doğru ve ölçülü olunuz zira ancak mü'min olan abdest almada sebat eder dost doğruluk arkadaşlar istikametin hakikatıdır Bu da söz, amel ve niyetlerde isabetli hareket edilmesidir. Bakınız. Söz, amel ve niyetlerde isabetli hareket edilmesidir. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin İbni Talib radıyallahu anh'a Allah'tan dost doğruluk ve hidayet dilemesini emretmiştir. Kendisine soru sormaya gelen Süfyan İbni Abdillah, Ya Resulallah, Kulli fil islami kavlen la eselu anhu ehaden gayrek Ey Allah'ın Resulü Islam konusunda bana öyle bir söz söyle ki ben onu senden sonra kimseye sormaya hacet görmeyeyim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kal kul amentu billahi thumme istekin. Allah'a iman ettim de sonra da istikamet sahibi ol diye emir vermiştir. Müslüm rivayeti. Muhterem kardeşlerim. Üçüncü başlığımız istikametin meyveleri, istikametin semeleri. Ne demektir bu? Yani biz istikametli olursak biz bundan ne kazanırız? Neler elde ederiz? Bunun anlamı budur. Allah Celle Celalu dinine hakkıyla inanan Sıdkıla istikamet sahibi olan kimseye büyük fazilet ve yüce mevkiiler vermiştir. Cenabı Hak bu konuda şöyle buyurmaktadır. Estaeenu billah innellezine kallu rabbuna llahu summa istakamu. Tenazzalu aleyhimu'l melaikatu alla takhafu ve la tahzanu wabshiru bil cenneti kuntum tuadun. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra istikamet gösterenlere korkmayın, üzülmeyin, vaad olunan cennetle neşelenin diye melekler inecektir. Fussilet 30 Bu ayet-i kerime ışığında istikametin semerelerini, meyvelerini zikredecek olursak neler çıkıyor karşımıza? 1- Meleklerin istikamet sahiplerine müjde ile inmesi. Veki bin Cerrah İmam Şavir hocasıdır Bunun 3 yerde olduğunu belirtmektedir Birincisi ölüm anında Müslümana destek verir Kabirde Sual sormadan Ve bas Haşir günü Yani kıyametten sonra Bütün insanlık hesap vermek üzere Haşre gideceği gün O gün İki itminan ve Sukunet bulmaları Korkmayınız. <tukhafu ve> <tehzenu> üzülmeyiniz. Evet, burada müminlere itminan ve sukunet desteğini veriyor. Ahkaf suresi 13. ayet-i kerimesinde ise buna işaret edilmiştir. Fe la havfun Onlar için ne bir korku vardır ne de üzülürler. 4. semere cennetle müjdelenmeleri ki bu ne büyük bir makam ve ne büyük bir nimettir. 5. semere ise meleklerin dünya ve ahiret dostluluğudur arkadaşlar. Ayetin devamında şu ifade gelmektedir. Kâle teala: "Nahnu awliâukum fi'l hayâti'd dunyâ ve'l âhireh." Biz hem dünya hem de ahirette sizin dostlarınız. Ayetinden bu dostluğa işaret edilmektedir. İmam Mücahid der ki: İza kana yawm kıyamati la nufariku hatta tadkhulu'l cenne. Çok muazzam bir e, ifade. Kıyamet günü melekler onlara derler ki cennete girinceye kadar sizden ayrılmayız. Size destek veririz. Altıncı mükafat semere günahlarının bağışlanması. Nuzulen min gafurir rahim. Rafur ve rahim olan Allah'tan bir ikramdır ayetinde bu ifade edilmiştir 7. semere rızık bolluğu ve yaşam sağlılığı kâle teâlâ ve ellev istekâmû ale tarîkatil eskaynâhum mâ en eğer insanlar ve cinler istikametli olsalardı elbette biz onların hepsine bol bol rızık verirdik Ayetinde Cine buyurulduğu gibi. Cin Suresi 16. Kıymetli kardeşlerim, Kardeşim, dördüncü başlığımız, istikamete götüren vesileler nelerdir? Yollar nelerdir? Bunu göreceğiz. Birinci vesile, taatlerle meşgul olmak ve bu konuda gayret göstermek ibadetlerle. İstikameti gerçekleştirmeye yardımcı olan vesilelerden birisi, farzları eda etmek, Bunları muhafaza etmek ve Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmektir. Özellikle, özellikle beş vakit namazın kulun istikametli olmasında etki meydana getirmektedir. Ondan sonra Allah'a yaklaştıran nafile ibadetler ve diğer hayırlı amelleri yerine getirmede gayret göstermektir. Aynen kutsi hadis-i şerifte buna işaret edildiği gibi. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها بهذي رواية. الله kertovat Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Chanabu Haktan riväytä allah Teala şöyle buyurur: Kulumun bana kendisine farz kıldığım ibadetlerden ibadetlerle yaklaşmasından daha sevimli olan bir şey yoktur. Yine kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder ki ben onu artık sevmeye başlarım. Onu sevdiğimde işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı ben olurum. Benim muhafazam altındadır diyor daha önce de hadiste geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istikametli olmayı emrettikten sonra bizleri abdest alıp namazı ikame etme konusunda irşat etmiştir çünkü namaz ibadeti fuhuş ve münkerden kişiyi alıkoyduğu gibi birçok günahın de kefaretine bağışlanmasına vesile olmaktadır böylelikle kalp temizlenir Ve istikametli olur Aynen abdest amada alma, Ağzaların işlediği günahlardan Temizlenmesi gibi İşte kalp ve ağzaların Temizliği hasıl olunca Özellikle de dil Lisan temizlenince Kul istikametli olmaya Elverişli hale gelir Nitekim bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyururlar La yesteqimu imanu abdin Hattâ yesteqime kalbuh Vela yesteqime kalbuhu Hattâ yesteqime lisanu. İmam Ahmed'in rivayeti Kulun kalbi istikamet oluncaya kadar imanı istikamet kazanmaz Dili istikamet oluncaya kadar da kalbi istikamet elde edemez denilmektedir Evet ikinci götüren vesile ilim öğrenmek Bu konuda İmam-ı şöyle der. Kul ancak ilim sayesinde Allah'ı bilir, ona kulluk eder, onu zik eder ve birler. Ona hamd eder ve yüceltir. Salikler, Allah yoluna suluk edenler ilim sayesinde yol buldular. Ona ulaşanlar ancak bu yolla ona ulaştılar. Onu murat edenler ilim yoluyla onu başarabildiler. İlmi müzakere etmek tespihtir. Onu araştırmak cihattır. Onu talep etmek Allah'a yakınlıktır. Onun için gayret göstermek sadakadır. Onu öğrenmek oruç ve gece namazına denktir. Ona olan ihtiyaç yemek değişme olan ihtiyaçtan daha fazladır demektedir. İlim talep etme konusunda Müslüman'ın hırslı olacağı ilim Allah'ın isim ve sifatlar tevhidinin ilmidir arkadaşlar. Üçüncü vesile ihlas sahibi, sahibi olmak. olmak. Riyakarlık, gösteriş, gösteriş kişinin niyetinde hasıl olan bir ihraftır, bir sapmadır. sapmadır. Öyleyse niyetini düzeltecek ki kişi istikametli olabilsin. Böylelikle söz amellerinde Allah'a karşı sadık olur ve hiçbir şey ona ortak koşmaz. Kale Teala قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَا يَوَ lillahi rabbil alemine la şerike le. De ki ey Resulüm, namaz ve kurbanın hayat ve ölümüm alemden rabbi olan Allah aittir. Onun ortağı da yoktur. Ve yine fakim ve dini hanife Rum suresi ayet 30 ibad etmek üzere yüzünü hanif olarak yani ihlaslı olarak ona çevir. Allah'a yönel çevir ayetlerinde de ifade edildiği gibi burada ihlasa işaret vardır. Dördüncü vesile sünnete tabi olmak arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba etmek uymak, söz fiil ve bütün hareketlerimizle onun yoluna uymak istikamete ulaştıran en önemli unsurlardandır. Çünkü kulun ona uymadan yaptığı her hareket Nefsi için yaşamadır. Nefis, Nefis için yaşam da hevaya tabi olmanın ta kendisidir. Arzulara tabi olmanın ta kendisidir. Ebu Osman Emin Saburi bu konuda şöyle söyler. Arkadaşlar, arkadaşlar bunun nakledeceğim söz var ya altın mürekkeple yazılması lazım. Tarihe bakınız ne diyor? Men emmer <gülüyor> sunneta ala nefsihi Kim nefsine edän natakabil, hikma. Moment, emme ole vielä nähneet, että ne ovat nähneet, että ne ovat nähneet, että ne ovat nähneet, että ne ovat konuşur. göre Hikmet, istikamet olmaya delil olduğu gibi bid'atte balalet ve sapıklığın alametidir. Bu nedenle, kim sünnetten ayrılırsa delilden ayrılmış olmakla doğru yoldan sapmış olur. Öyleyse sünnete her konuda bağlanalım ki istikamet elde etmiş olalım. Nitekim bu konuda şöyle bulunmaktadır. Bu hitap Cenab-ı Hakk'ın peygamberine hitabıdır. Ve inneke letehdi ila siratin mustaqim. Siratillahi illezilehumma fissemavati vema Ey Resulüm sen doğru yolu göstermektesin ki o yol Allah'ın yoludur. Evet, şura 51. Beşinci vesile, istikamete götüren beşinci vesile, ölçülü olmak. Dinde ölçü. İstikamete devam etmenin gereklerinden biri de kulun bütün işlerinde ifrat ve tefrit arasında olmasıdır. İfrat ve tefrit arasında dengeyi sağlamak çok önemli arkadaşlar. Bu neden nedir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize istikameti emrederken dost doğru ve ölçülü olunuz. Qaribu ve seddidu diye tavsiyede bulunmuştur. Dolayısıyla dini konularda sürekli azimet ve meşakkat olan hükümlerle amel ederek ifrata düşmez. Sürekli sürekli olarak da Ruhsatlarla amel ederek de tefrite düşmez. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyururlar. Üklifu minel a'mali Amellerden güç getirebildiklerinizi yerine getirin. Buhari rivayeti. Bundan kasıt nedir? Bundan kasıt sürekli olan az amel aralıklı olan çok amelden daha hayırlıdır. Ara sıra yapılan amelden sürekli ama az yapılan amel daha hayırlı Ancak az olan bu amel sünnet dairesinden çıkmamalıdır. Evet. Bu yüzden Azı Tahşid'den gelen rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ehabbul e'amal ilallahi edvamuha ve inkal. Allah en sevimli olan amel, devamlı olandır. Az dahi olsa, az bile olsa. Altıncı vesile, dua etmek. istikamete yönelik hidayet, Allah'ın elinde olunca arkadaşlar, müminler istikametten, istikamete götüren yolları elde etme gayret göstermelerin yanında, bunu Allah'a dua ederek namazdan her rekatında ihdinas al mustakim. Bizi sirat-ı ile ilet diye tekrar ederek talep etmektedirler. Hasan basri tabiinden istikametle ilgili ayeti her okuduğunda Allah'a şöyle dua edermiş. İstikametle ilgili ayeti okuydu, okuduğunda Allah'a şöyle dua edermiş. Allahümme ente rabbuna ferzuknel istikame Ey Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Öyleyse bize istikamet ihsan eyle. 7. vesile Salihlerin sohbetinde bulunmak. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimesinde "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun ifadesinde bizleri salih ve sadık kimselerle beraber olmayı öngörmektedir. Öngörülmektedir. Evet. Nitekim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ömer'e tavsiyesi La yekul taameke illa taqi. Yemeğini ancak takva sahibi olan yesin ifadesinde bu anlam yatmaktadır. Çünkü salih kimselerle beraberlikte istikamete giden yol vardır. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar el mer'u ala dini halilih iden fel ahadukum men yuhalil. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Öyleyse içinizden her biri kiminle arkadaşlık yaptığına bir baksın demektedir. Sekizinci vesile, istikamete götüren vesile Kur'an okuma, ezberleme, anlayıp onunla amel etmek. İnsanoğlu istikamet yolunu bulabilmek için ona yol gösterecek bir delile ihtiyacı olduğu kesindir. Durum böyle olunca ona bu konuda yol gösterecek en hayırlı ve doğru delil Allah'ın kitabıdır. Kaldı ki bu, bu kitap, kitap hakkında Cenabı Hak şöyle buyurur. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Salih amel işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ayeti i kerime, kerime bizlere bu kitabın ölçülü yola ileteceğini bildirmektedir. Bu manayı arkadaşlar in huve illa zikru lil alemin limen şa'e minkum en yestakim Tekvir 27-28. Ayetler O kitap herkes için sizden istikametli olmak isteyenler için bir öğüttür. Bir hatırlamadır. İstikameti isteyenler için diyor. İstemeyenler kendi çaresine baksın. Bu Kur'an bütün insanlık için bir açıklama ve hidayettir. Bu kitaptan ancak insanlardan istikametli olmayı arzu edenler faydalanır. Bu nedenle Huzeyfe radıyallahu anh'ın kurra topluluğuna, hafızlar topluluğuna bu uyarısı çok önemlidir. Diyor ki: Ya meşeral qurra istakimu. Fakat sabagtum sabkan ba'ida fe in yeminen ve şimale laqad dalaltum ba'ida. Ey qurra topluluğu, ey hafızlar topluluğu, istikametli olunuz. Muhakkak ki siz onu aşarak uzaklaştınız eğer sağa ve sola saparsanız çok uzak bir sapıklıkla sapıtırsınız. Yani eğer Huzeyfe bunu okumuş insanlara söylüyorsa okumamış cahil insanların haliniz olur. Arkadaşlar Saygıdeğer kardeşlerim sohbetimizin beşinci başlığı istikametin Müslümanın hayatındaki yeri ki zaten bu bizim sohbetimizin ana başlığıdır, ünvanıdır. İstikametin dinin tamamını içine alan, kişinin söz, fiil ve halleriyle ilgili olan bir kavram olması hasebiyle istikametin Müslümanın hayatında önemli etkileri olacağı, önemli yeri olacağı bir gerçektir. Bu etkiler nelerdir? Bunları sırasıyla arz edeceğim. Birincisi inanç ve amelinde halis bir tevhid. Mümin hayatında istikametin en bariz, en seçkin etkilerinden biri, Cenab-ı Hakk'ı karışmayan bir şirkle her halükarda birlemesidir. Tek kılması onu tevhidle ona kulluk etmesidir. Dolayısıyla sadece ona yalvarır, Onun koruması altına girer, ona güvenir ve tevekkül eder, sadece ondan korkar ve onu sever. Unutmayın ki arkadaşlar, tevhid itikadi olduğu kadar da amelidir. İtikadını bunu gerçekleştirdiği gibi günlük hayatında da istikamet yolunda her halükarda tevhidi gerçekleştirmek zorunda amellerinde. İkinci etki, tesir, Allah yoluna davet. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala insanları davet etmeyi emrederken bunu istikametle beraber zikretmiştir. Neden? Çünkü istikametli olmayan insanların başkalarını Allah'a çağırması çok zor. Çünkü evvela kendisinde problem var, kalbinde problem var. Hastalık, Hastalık kendisinde. De. Hasta Hastalık olan bir, bir insan, insan başkasına, başkasına fayda sorabilir mi arkadaşlar? Denizde bu olan bir insan, insan başkasını kurtarabilir, kurtarabilir mi? Mi? Sağ, Sağlam mi? Sağlam insana ihtiyac, ihtiyac <gülüyor> var. Onu çağırır. Dolayısıyla, Dolayısıyla bu çok, çok önemli. Kale Teala Felizalike fedu'vesteqim kema umirt vela tettebi ehvaehum İşte bu nedenle sen ey Resulüm Tevhide davet et Ve emruvundun gibi istikametli ol Bak önce davet sonra istikametli ol diyor. Dikkat et Davetin yanında istikamet şart Fussilet suresinde istikamet ashabını Övdükten sonra Akabinde şöyle der Ve men ahsenu kavlem Minmen dea ilallah Ve amile salihan Ve kâle inneni minel muslimin Fusilet 31. İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Bakınız, insanları Allah'a çağıran diyor. Önce istikamet övüyor. Ondan sonra onu Allah'a çağırmakla güzel bir iş yaptığını, onun sözünün güzel bir söz olduğunu vurguluyor. Evet, daha güzel bir iş olduğunu vurguluyor ayetini zikretmesi ayetini zikretmesi Allah yoluna davetin istikametin bir neticesi olduğunu vurgulamasındandır. İstikametli olan insan ancak Allah'a çağırabilir. İstikamette sorun olan insan Allah'a çağıramaz. Allah yoluna. Bunun anlamı kişi istikametiyle kendine fayda verirken davetiyle de başkalarına fayda vermektedir. İstikamet ile kendisine, davetiyle de başkalarına fayda verir. İstikamette ona örnek olur. Evet, üçüncü etki hayatımızdaki etki. Ciddiyet ve samimiyet, ciddiyet ve himmet yüksek tutmak. Ciddiyeti ve himmeti, himmet ve gayretimizi yüksek tutmak. İstikamet sahibini Allah'ın dinine bağlanmayı nizamına uymayı emrine icabet etmeyi haramlarından kaçınmayı inanç, duygu ve düşüncelerinde tavır ve gidişatında dost doğru olmayı gerektirmesiyle söz konusu mükelliyefiyetlere ancak ciddiyet ve himmet sahibi kimseler sabır edip yerine getirirler. Herkes Allah'ın emrettiği şeylere Yani, yani e, yene getiremez. getiremez Bunlar sabır evet, isteyen şeyler arkadaşlar Bunlar, bunlar himmet, himmet gayret isteyen şeyler, şeyler. Kolay değildir. değildir Biliyorsunuz Sabır, Biliyorsunuz, sabır üç, üç türlü sabır, sabır vardır Bir Allah'ın Allah e, Kişi imtihan, imtihan için gönderdiği, gönderdiği Bela musibetlere sabır <gülüyor> Bir, bir günahlar, günahlar haramlara karşı sabır <gülüyor> Bir de Allah'ın Allah taat kuluna karşı, Allah karşı, sabır. karşı sabır Kolay değil. değil Evet, evet. Dolayısıyla istikametli olmak en büyük keramet ad edilmiştir. İbn-i <gülüyor> dediği gibi. Beşinci, dördüncü etki, hayatımızdaki etkisi sebat etmek, dinde sebat. İstikamet sahip bir kimse yolunu bilmiş, davetine inanmış, dolayısıyla bu zaman zarfında sağa sola sapmamış bir kimse olarak, ayağı sabit olarak, yakin, yakin derecesine yükselmiş olması nedeniyle inşallah bir herhangi bir fitne, fitne onu etkilemeyecek ve herhangi bir imtihan ve iptila onu yolundan değiştirmeyecektir. Sabit kaldığı müddetçe. Beşinci etki, hayatımızdaki etkisi kusurlu olduğunun şuurunda olmak. Kendimizi kusurlu kabul etmek. Talep edilen istikameti gerçekleştirmek ve gerekleriyle amel edip onu sürdürmek zor olunca ister istemez bağışlanmayı gerektirecek bazı kusurların vuku bulması kaçınılmazdır. Bu yüzden Rabbimiz festeqimu ileyhi ve stagfiru ona karşı istikametli olun ve bunun yanında da ondan mahfiret talep edin. Bu durum aynen Resulullah'ın Muaz bin Cebele bu rivayet az önce okumuştuk İttakil la ma kunt Tirmizi rivayeti İmam Ahmed rivayeti Hasan olarak nakledilmiş. Ey Muaz, nerede olursan ol Allah'tan kork, yaptığın kötülüğü arkadan bir iyilik yaparak sil demesi gibidir. Eğer istikamette kusur varsa Allah'tan mağfiret dilemen gerekir. Değerli kardeşlerim 6. başlığımız istikametin unsurları yani nelerim, nelerimiz istikamete bağlı nelerle biz istikamet olacağız etimizle mi kemiğimizle mi kanımızla mı neyle istikamet sahibi olacağız çok önemli istikametin belirli unsurları vardır bunları birkaç tanesini zikredeyim burada üç tane almışım birincisi kalbin istikametli olması kalp her şeyin merkezi istikametin gerçekleşeceği unsurlardan önemli olanlardan birisi ve merkezi kalptir belki o istikametli olursa sair azalar da diğer azalar da istikametli olacaktır nitekim hadis-i şerifte buna işaret edilmiştir ala inne fil cesedi mudgaten iza saluhat saluhal cesedü kullu, ve iza fesedet Fesedel cesedü kulluhu elavuhiyyel kalb. Müslimi rivayeti. Bedende Ecele öyle bir et parçası et vardır de. ki o salih da. iyi olursa, olgunlaşırsa, da, bütün, bütün beden da. salah bulur. Olgunlaşır, Olgunlaşır iyiliğe uğraşır. ulaşır. Ancak, Ancak o bozulursa, da, fesada uğrarsa, da. bütün beden bozulmuş olur. evet, evet. İkinci unsur dilin istikameti dil çok önemli bunun anlamı dilin sözlerinde ve konuşmalarında istikametli olmasıdır çok önemli bu nedenle Ebu Saidin Hudir radiyallahu anh gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar İza asbaha ibnu adem fe innel kullaha tukathiru lisan fa taqulu ittaqilathina fa inna ma nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in awjajta i awjajna tirmizi cebr isnadla naklediyor insanoğlu sabahlayınca her sabah kalkıyor bütün azalar dili forumya çalışarak der ki dile insanın ağızları dili muhatap alınmış arkadaşlar bakınız bunu biz görmüyoruz ama bunu haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu oluyor demek. Evet bu biz bunu görmesek bile bu olan bir olay. Dermiş ki bütün ağızlar ey dil ey lisan Hakkımızda Allah'tan kork. Biz seninleyiz. Eğer sen istikametli olursan biz de istikametli oluruz. Eğer yan çizersen biz de yan çizeriz. Der. Ağzalar. Dolayısıyla selef alimleri dillerinin istikametli oluşlarına çok dikkat etmişlerdir ki bu konuda çok rivayet var. Burası yeri değil. Zamanımız kısıtlı. 3. unsur azaların istikametli oluşur olması. Bundan kasıt organlarımızın yani gözlerimizin, kulaklarımızın, ellerimizin ve ayaklarımızın her halükarda istikamete göre hareket etmesidir. Dolayısıyla bakınız Cenabı Hak bu konuda şöyle buyurur. "Allah Teala ve la tekfu ma leslek bi ilm." İnnes semea vel basara vel füad kullun ulaike kâne anhum 36 Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, yani kalp bundan hepsi ondan sorumludur. Evet. Muhterem kardeşlerim. Son başlığımız istikametli olmayı engelleyen faktörler. Çok önemli. Hayatımıza neler bizi? istikametli olmayı engel oluyor. Bunu bilirsek, bunları bertaraf etmeye çalışırız. İnşallah. Evet. istikametli yaşamayı engelleyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şöyledir. Bir, günahları küçümsemek. En büyük bizim problemimiz bu. Biz günahları küçük görüyoruz. Ey Allah'ım Bu günahlar daha nice Daha önce nice salih insanları helak edip Onları şehevat bataklığına itmiş Ve Allah kulluk ve Tahttan uzaklaştırmıştır İbn-i günahların Zararlarını anlatırken Bunlardan birisinin Allah'a tahttan mahrum bıraktığını Söyleyerek Günahların diyor hiçbir zararı olmayıp da Sadece bu zararı olsaydı Zararı olarak bu yeter diyor Seni bir günah Allah'a bir kulluktan alıkoyuyor. Bundan daha büyük bir problem var mı arkadaşlar? Çünkü her işlenen günahın bedeli bir taatı yani ibadeti yapmayı önlerse bu demektir ki dünya ve dünyadakilerden daha hayırlı olan birçok taat ve ibadet günahlar yüzünden önlemiş olacaktır. Her günah işlediğinde bir kulluk gidiyor. Yerine bir kulu yapamıyorsun. 10 tane günah işlesen 10 tane kulluğun ibadetin gidiyor arkadaşlar ne kadar bir problem dolayısıyla bir müslümanın bir masiyeti önemsiz sayarak onun işlemesi onun benzerlerini de işlemesine yol açacaktır ha, bunu yapıyorsa adam gerisi gelir bunun daha önce deyim olarak söylediği gibi her günah benzerini çağrıştırır bakınız bu ifade unutmayın Bunu kulaklarımızı küpe yapalım. Her günah benzerini çağrıştırır. Dayıdır gel, sıra, sıra sende. Hadiste de buna işaret edilmiştir. İyyakum ve muhakiratuz zunub fe inne-nene yechtemien ala er-racul İmam, İmam Ahmed rivayeti ve saitir. Günahların küçümseninden sakının. Hangi günahı insan küçümsüyorsa ondan sakınsın, yapmasın onu. Demek onda tehlike var. Kişi de bunlar öyle toplanır ki, bu küçük günahlar bilhassa sonunda onu helak eder. Bir dağ gibi olur karşısına. Onu yok eder. Enes bin Malik, tabinlerden olan kimseleri günahlar konusunda şu sözleri uyarmaktadır. Enes bin Malik, uzun ömürlü bir sahabi. Bahsada vefat etmiş. Tabin dönemi yetişmiş olması hasebiyle o dönemde insanların hayat tarzına bakıp korkmuş. Yani Acaba diyorum Enes bin bizim zamanımızda olsaydı bakalım ne yapacaktı? Yani Tabiin Resulullah'ın faziletle övdüğü bir nesil bakınız. Onlara sesleniyor ki onlara. İnnekum leta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum min eş-şeari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min el-mubiqat min el-kebair. Buhari rivayeti. Ey Tabiin, ey ikinci nesil. Siz öyle ameller yapıyor musunuz ki Sizin nazarınızda bunların bir saçtan bir değeri yoktur. Saç kadar değersizdir. Halbuki biz bu sizin yaptıklarınızı var ya Resulullah zamanında bunlar biz büyük günahlardan sayardık. Arkadaşlar yani dikkatini çekerim. Bu çok önemli bir ifade. Peygamber zamanında biz bunları büyük günahlardan sayardık. Siz size bugün rahatlıkla bunları yapabiliyorsunuz. Yani şimdi Enes İmbali bugün olsa acaba ne diyecek? Evet. İkinci Engel, engel, ahireti bırakıp dünyaya dalmak. Bugün, Bugün İslam dünyasının dünyası en büyük problemi bu arkadaşlar. İslam, İslam dünyasında çok, çok büyük hastalıklar var. yatıyor. Bunlardan bir tanesi bu işte. Artık kafirleri samimiyetinden korkmuyorlar. Çünkü sonmeti tamamen kendini dünya bağlamış, artık dünyadan ayrılmak istemiyor. Falan ölüyormuş, pişman ölüyormuş, eziliyormuş. Adam umumda bile değil. Gayresi yok. Ve ahireti bırakıp dünya dalmak. Bugün Müslümanların birçoğunda dünya hayatını aşırı derecede bir meyil gözlenmektedir. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız bu endişesini arkadaşlar 15 asır önce bildirmiştir. Eğer Resulullah olmasaydı bunu bilebilir miydi? Bilemezdi. Allah bildiriyor bakınız. 15 asır önce ümmetinin başına bu geleceğini bildiriyordu. Sahabe'den dönüyor diyor ki: "Men fakru akhsha aleykum. Velakin an dunya aleykum Kama busitat ala men Kablekum qablakum fe Fesuha Kama Tana Fesuha tuhlikukum kema, kema ahlakatum." Buhari rivayet. Dönüyor diyor ki ashabına yani ümmetine "Sizin fakirliğe düşer olmanızdan korkmuyorum." Yani, yani fakirliğe, fakirliğe düşmenizden korkmuyorum. korkmuyorum fakirlikten yani, yani size bir şey olmaz sizin için korktuğum bir şey var daha öncekilere dünyanın açıldığı gibi size de bu dünya açılır öncekileri helak ettiği gibi sizi de helak etmeksinden korkuyorum işte bugün problem bu dünya bize açıldı kapılarını böyle sonuna kaçtı biz de hücum ediyoruz son suratla Evet işte bu, bu istikameti en, en büyük engel edelim. arkadaşlar. Üçüncü, Üçüncü engel, engel. Muba olan şeylerde Muba geniş hareket, hareket etmek. etmek. Yani, yani bizim Türkçe, Türkçe ifademizde ifade mezhebi geniş. geniş. Yani helallardan o kadar rahat yaşıyor ki e, şeye zaman kalmıyor artık. Yani böyle nafile olan e, yani işler, sevap olan işlere zamanı kalmıyor. İşleri gücü tamamen e, böyle Yani, yani sanki, sanki şüpheli işlere şüpheli de yaklaşacak, yaklaşacak dereceye, dereceye kadar geliyor. Kadar Kim helallar konusunda geniş hareket ederse bir önemli bir olan amellerden geri kalır. Böylece, böylece vacip, vacip olan hususlar kusur eder. Dolayısıyla bir e, biraz, biraz kendimizi sıkalım. sıkalım. Ne, ne gibi? gibi? Mesela çok, çok rahat, rahat yemek. Rahat. İstediğin kadar yemek ye yani yemek, çok, çok yemek, yemek, yemek yemek, çok uyku getirir. Çok, çok konuşmaya getirir. getirir. Bunlar, Bunlar haram, haram mı? Yani, yani duruma göre çok, çok gerse, yerse e, belki e, israfı veya e, zarar, e, zarar noktasına, noktasına gelir olabilir. Ama, ama bu konularda, bu konularda geniş hareket, hareket etmek, etmek, bu defa kişiyi başka, başka e, taatleri, kullukları, kullukları yaşanmaya engel olacağından dolayı olacağından bu vacipleri kusur etme tehlikesi söz konusu olabilir. Bunlara da dairemiz çok açık bizim maalesef. Dördüncü husus, kötü ortamda bulunmak. Çevre. Gerek kötü iş yerinde, gerek asi bir toplumda ve gerekse kötü bir muhitte bulunmak. istikametli olmaya veya istikameti sürdürmeye engeldir. O toplumda siz nereye kadar varabilirsiniz? Tek başına kalmışsınız. Mecbur siz de o e, ondan o dalgasına, siz de Allah gitmek zorundasınız. Bu nedenle Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Vale terkenu ilellediine zalemu, fete messekumunnaar. Zalimlere meyletmeyin. yoksa ateşsi kaplar." Evet, kötü toplumlarda arkadaşlar, kötü yerde genellikle zulüm çoktur, istikamet yoktur, Allah korkusu yoktur. Dolayısıyla insanın bunlara özenmesi bunlara meyletmesi Allah a göstermesin haktan istikametten sapıtmasına sabıt, ayrılmasına sebep olabilir evet çok kıymetli kardeşlerim sohbetimizin sonunda sizlere konuyla ilgili bazı önerilerim olacaktır diğer arkadaşlarımızların da böyle bu şekilde bilmiyorum size öneriler yaptılar mı Her, her sohbetin sonunda bu öneriler, öneriler çok önemli. Yani bu öneriler, öneriler sanki bu sohbetin, bu sohbetin şeyi e, bir neticesi ve yani o sizden istenilen şeyler. şeyler. Hepimizden istenilen şeyler. şeyler. Bir kötü bir, arkadaşlarla arkadaşlık yapmamalı yapalım, ve onların sohbetinden bulunmaktan kaçınmalıyız. kaçınmalıyız. Bu bir, bir çok önemli. Bir kötü arkadaş. arkadaş. İki bir, çeşitli meclislerde toplantılarda bulunurken ihdine sıratı müstakim fatiha suresi ayet 6 bizi sıratı müstakime hidayet eyle ayetin tefsirini okuyup açıklamalı istikamet konusunda müslüman kardeşlerine bilgi vermeliyiz kardeşlerimize bilgi vermeliyiz bir toplantı oldu mu arkadaşlar gelin şu ihdine sıratı Mustakim ayetinin bir tefsirine bakalım ne diyor burada istikametten bahsediyor. Bir okuyalım onun tefsirini. Anlayalım, Anlayalım bakalım bize ne isteniliyor. İstikamet yol nasılmış? 3. Gıybet ve kovuculuğun yapıldığı, şarkı ve türkülerin dinlendiği ve zararlı film ve programların seyredildiği meclislerde oturmamalıyız. Oradan kalkacaksın. Çare yok. Sanki birlerin oturması başkalarına meşruiyet kazandırıyor. Ha bak falan da seyrediyor falan da bakıyor o zaman. Problem yok. Bu çok, çok büyük sorun ha bu. Çok büyük problem yok. Dört. İstikamet anlatan eserleri okumaya zaman ayırmalı ve okuduklarımızda da amel etmeliyiz. Her arkadaş günlük olarak belirli bir saat yatmadan önce de olabilir. Böyle yatağın dibinde, komide bir kitap olacak. O kitaptan şöyle bir konu okuyacak. Bir konu okumadan yatmayacak. O konuda istikamet konusu olsun. Bu konuda size İmam Mutemmi'nin Sırat-ı kitabı var. Türkçe tercümesidir, dikici halinde. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Sırat-ı çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Bir de aynı konuda Profesör Doktor Lütfi Çakan hocanın Sıhhat-ı Yolcuları gibi kitaba da o çok güzel bir, bir kitap. On dokumanızı tavsiye ederim. Beş, beşinci, beşinci öneri, öneri Namazları vaktinde, vaktinde kılmaya dikkat etmeli ve revatit sünnetlere önem vermeliyiz. vermeliyiz. Bu çok önemli. Yani, yani bu nafiler, nafiler bizi istikametli olmamızı farzla ve nafiler, nafiler inşallah sağlayacaktır. sağlayacaktır. Altı, Gece namazlara özen göstermeli ve haftanın bazı günlerine nafile oruç tutmalıyız. Arkadaşlar bu bir e, tecrübeyle sabit. Ki hadislerde namazın nur olduğunu söylüyor. Gece namazı bilhassa e, selef abimlerden çok nakil yapılmış. Gece namazını kılan insanların yüzleri çok parlak arkadaşlar. Çok önemli bir şey bu işareti. Yani bu koruyor. İstikametli olmaya insanı şey diyor, yardımcı oluyor. Bir de oruç. 7 en son öneri İslami kimliğimizi yeniden kazanma adına istikamet yolunda adımlar atmaya kararlı olmalıyız şimdiden bugün. Başka çözüm yol yok. Benim bu 7 önerim var. Hepimize hem nefsim hem arkadaşlarıma. Cenab-ı Hak cümlemizi istikamet eren Ve dinde sabah gösteren kullarından eylesin. Beni sukunetle dinlediğiniz sizlere sevgi ve saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım. Esselamu Aleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhum. Ve Berekatuhum.